reddiyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz maalesef e, birçok birçok e, aldatma birçok yanıltma gayretlerinden sonra ve e, Allah Resulü Aleyhisselatü vefatından sonra hiçbir sahabenin onun kabrinden veya Allah Resulü ve Vesselam öldükten sonra onun şahsından tevessül ve istigasede bulunduklarıyla ilgili hiçbir delil getiremeyen hoşafçı, maalesef Allah'ın mucizelerini, ashabın gidip kendisinden yardım istemeleri, o hayatta iken ondan dua istemelerini veyahut sıkıntılarını ona şikayet etmelerini delilmiş gibi göstermeye çalışan hoşafçıya reddiyelerimizi sunduk. Şimdi de Maalesef o gayretlerden bir başkası olan e, bir delil daha getirmekte kendince Süleyman aleyhisselamın kıssasıyla delil getiriyor. Süleyman aleyhisselamın kıssasıyla delil getiriyor. kitabının 275. sayfasında ondan önce 102'de de şöyle diyor Hoşapçı Dikkat edin. Onun kitabından bir metin okuyacağım. Diyor ki Hazreti Süleyman yanındaki insanlardan ve cinlerden oluşan topluluğa aylarca uzaklıktaki Belkıs'ın sarayındaki tahtını bana kim getirir? Neml 38, bir de parantez içerisinde ayet numarasını veriyor. Ayet numarasını veriyor, ondan önce diyor ki, Hz. Süleyman, yanındaki insanlardan ve cinlerden oluşan topluluğa, aylarca uzaklıktaki Belkıs'ın sarayındaki tahtını bana kim getirir? Neml 38, diye istediğinde, ifrit yani cin, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve gerçekten bunu yapmaya hem gücüm hem de güvenim var dedi. Neml 39 Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat ise ben onu sana gözünü kırpmadan önce getiririm dedi. Derken onu yanında durur görünce bu Rabbimin bir lütfudur dedi. Neml 40. Neml suresi 40. ayet. Yani Hoşafçı ayetin metnini verdi. 38-39-40. Ve devamla bakınız ne diyor. Devam ediyor. Üç aylık mesafede sarayın içindeki tahtı göz açıp kapayana kadar duvarlardan geçirip getirmeye Allah'ın gücü yeter. Hiçbir insan bunu Yapamaz. Dikkat ediniz hocapçıya ayeti okuduktan sonra diyor ki Üç aylık mesafede sarayın içindeki tahtı göz açıp kapayana kadar duvarlardan geçirip getirmeye Allah'ın gücü yeter hiçbir insan bunu yapamaz. Ve devam ediyor. Süleyman bunu Allah'tan değil cin ve insanlardan istiyor. Allah buna kızmıyor. Bir de Kur'an'da yazıyor. Sizin mantığınıza göre Süleyman şirk mi işledi? Yani bize söylüyor bunu. Diyor ki, Süleyman bunu Allah'tan değil cin ve insanlardan istedi. Allah da buna kızmadı. Bu hadise Kur'an'dadır diyor. Sizin mantığınıza göre ey selefiler, Süleyman şirk mi işledi diye soruyor. Ve ekliyor, ne kadar da yanlış düşünüyorsunuz? Delil bu, olay bu, sitem böyle. Cevap verelim. Bizim mantığımıza göre Süleyman şirk mi işlemiş? Bizim süle mantığımıza göre Süleyman şirk mi işlemiş? Haşa vekelle. Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı gücünün yeteceği bir konuda hay yaşayan ve hazır Yanında bulunan kimselerden bir istekte bulunmaktır. Bunun şik olduğunu söyleyen kim, onun yaptığı işin ölüye veya gayip olan bir kişiyi yardıma çağırmakla ya da hazı bulunanlardan Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği bir konuda medet istemeyle ne ilgisi var? Yani biz diyoruz ki Süleyman Aleyhisselam gücünün yeteceği bir konuda hayatta olan, yaşayan, yanında olan, hazır bulunan kimselerden bir istekte bulundu. Elbette ki bu şirk değildir. Onun yaptığı ölüye ve gayip olan bir kişiyi yardıma çağırmakla ya da hazır bulunanlardan Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği bir konuda medet istemeyle ne ilgisi var? Süleyman Aleyhisselam demiş ki aylarca uzaklıktaki Belkıs'ın sarayındaki tahtını bana kim getirir? Neml 38 o öyle metni öyle almıştı dikkat ediniz ya da meali böyle vermişti. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın sözünü içeren ayete durumu dramatize etmek için hoşafçının bir yakıştırmasıdır. Süleyman Aleyhisselam'ın istediği şey 3 aylık mesafede bulunan sarayın içindeki tahtın göz açıp kapayana kadar getirilmesi değildir. Süleyman Aleyhisselam sadece o bana Müslüman olarak gelmezden evvel onun tahtını bana hanginiz getirir demektedir. Yani ayet bu şekildeyken kendisinin verdiği Meale bakıyor musunuz? Verdiği tercümeye bakıyor musunuz? Aylarca uzaklıktaki Belkıs'ın sarayındaki tahtını bana kim getirir? Neml 38. Halbuki ayetin doğru tercümesi o bana Müslüman olarak gelmezden evvel onun tahtını bana hanginiz getirir? Yani biraz daha olayı dramatize etmek için aylarca uzaklıktaki Belkıs'ın sarayındaki diye tercüme etmiştir. Hoşafçı buna Allah'ın gücü yeter hiçbir insan bunu yapamaz diye iddia etse de getirdiği ayet kendini tekzip etmektedir. Allah'ın kulları arasında çok uzak mesafelerdeki bir şeyi bir anda getirme istidat ve kabiliyetine sahip birileri varmış ki bunu yaptılar. Hani diyor ya bunu Allah'tan başkası yapamaz diyor Hoşafçı İkendi e okuduğu ayette de ortaya çıkıyor ki demek ki bunu yapacak kullar varmış. Allah Azza Ve Celle bu kabiliyeti verdiği kullar varmış ve bunu yaptılar. Mesele gayet basit. Hoşapçı sadece yaygara yapmaya çalışmaktadır. Ardından da diyor ki cin'e bu gücü veren Allah cinne Cine bu gücü veren Allah, bir Allah dostuna neden vermesin? Vermeyeceğine dair elinizde bir delil var mı? Yani bize sesleniyor hitaben. Diyor ki, cine bu, bu gücü veren Allah, bir Allah dostuna neden vermesin? Vermeyeceğine dair elinizde bir delil var mı? Cine bu gücü veren Allah, elbette bir Allah dostuna da verebilir. Elimizdeki deliller vermeyeceğine değil vefat etmiş veya gaip kimselerden ya da hazır kimselerden Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği konularda medet istenmeyeceğine dairdir. Dostlarına böyle bir gücü verebilecek olan aynı Allah Allah dışında kıyamet gününe kadar kendisine icabet edemeyecek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 yalvarandan daha sapık kim olabilir buyurarak ölülere yalvarıp onlardan medet istemeyi men etmektedir sayfa 277'de sanki bunu inkar eden varmış gibi diyor ki görüldüğü gibi Allah isterse istediğine olağanüstü güçler verebilir bunlar peygamberler de olabilir insanlarda numuneleri gerek sahabede gerekse daha sonra da vardır demekte hoşafçının ispat etmesi gerektiği halde bir türlü muvaffak olamadığı ve asla olamayacağı numuneler ise sahabenin Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra ondan yardım yani medet istediklerine dair olanlardır. Böyle bir numune bulamadığı için Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın mucizeleri, enbiya kıssaları ve sahabe kerametleriyle sözü uzatıp okuyucunun kafasının kafasını karıştırmaya çalışmaktadır. Yani bir türlü sahih bir numune, sahih bir eser, sahih bir haber bulamayan hoşafçı ey ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı vefat ettikten sonra ondan medet istediklerine dair bir şey bulamayan hoşafçı bu sefer e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini enbiyanın kıssalarını ve sahabenin kerametleriyle sözü uzatıyor ve böylelikle okuyucunun kafasını karıştırmaya çalışmaktadır. Getirmeye çalıştığı delillerden bir tanesi de Ey Muhammed! şiarıyla delil getirmesi. Kesetesi. Kitabının 279. sayfasında <gülüyor> Hafız İbn Kesir'in naklettiğine göre Yamane vakasında Müslümanların şiarı Ey Muhammed sözleriydi. Dikkat ediniz. Diyor ki o şafçı Hafız İbn Kesir'in naklettiğine göre Yemen vakasında Müslümanların şiarı ey Muhammed sözleriydi. Hoşafçı cevap veriyoruz. Hoşafçı galiba aramızdaki ihtilafın Allah'tan başka hiç kimsenin adı önüne ya nida edatının konulamayacağıyla ilgili olduğunu zannetmektedir. Yani bu getirdiği delille herhalde hoşafça öyle zannediyor. Bizim mevzu vahzimiz sanki Allah mazlının önüne ya mida edatının konulup konulamayacağıyla ilgiliymiş gibi e, böyle zannediyor ki bunu e, deli getirmekte. Şunu belirtelim ki bilindiği üzere tarih kitaplarında doğru şeyler olduğu gibi yalan yanlış şeyler de vardır ve bunların birçoğu senetsiz olarak aktarılmaktadır. O yüzden denilmiştir ki isnad dindendir. İsnad olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi. Eğer Hoşafçı bir tarih kitabından isnatsız olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e nispet edilen bir söz getirmiş olsaydı sıhhatini bilemediğimiz o hadis bile delil olarak bir şey ifade etmezdi. Kaldı ki bu etsin bu birincisi. Yani bırakınız e, Yaman-ı Vakası'nda e, Müslümanların şiarının Ey Muhammed olmasını isnatsız olarak bize Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis bile getirseydi, biz onu delil alamayacakken, çünkü isnat dinlendir, isnat olmasaydı, dileyen dilediğini söylerdi. Biz bunu bile delil alamayacakken, bırakınız bir başka haberi. İkinci olarak, bu olayı senetsiz olarak zikreden, senetsiz olarak zikreden İbni Kesir, söylediği şeyin ne anlama geldiğini iyi bildiği için hoşafçının kıt anlayışının aksine Müslümanlar o gün peygambere istihase yapıyorlardı demek yerine Müslümanların o günkü şiarı ey Muhammed sözleriydi demektedir. Ey Muhammed sözleriydi demektedir. Yani hoşafçı, e, pardon İbni Kesir söylediği şeyin ne anlama geldiğini iyi bildiği için o demiyor ki Müslümanlar o gün Peygamber'e istigase yapıyorlardı. Hoşafçı bunu böyle anlamak istiyor. Bunu demek yerine i̇bn Kesir bu haberi nakledik, naklederek diyor ki Müslümanların o günkü şiarı Ey Muhammed sözleriydi. Hoşafçı ise haberdeki şiarın ne anlama geldiğini bilmediği için bunu şirk olan istigaseye delil zannetmektedir. Hoşapçı haberde geçen şiarın ne anlama geldiğini bilmediği için bunu şirk olan istigaseye delil zannetmektedir. Şiar nedir? İsterseniz buna bir bakalım. Hoşapçının anladığı gibi hoşafçı bunu zannediyor ki istigase. Hatta nasıl bir istigase? Şirk olan istigase. Peki şiar nedir? Bunu bir önce anlayalım. Şiar harpte, harpte yani savaş esnasında aynı safta savaşanların birbirlerini tanımaları için kullandıkları bir slogandır. Baravi diyor ki savaş başlayıp Müslümanlar düşman ile iç içe girince imam Müslümanların düşmandan ayırt edilmeleri için Söyleyeceği bir şiar tayin eder Bahavi diyor ki Savaş başlayıp Müslümanlar düşman ile iç içe girince Müslümanların yani ordunun komutanı Ordunun başındaki imam Müslümanların düşmandan ayırt edilmeleri için Söyleyeceği bir şiar tayin eder Hani bugün de buna diyorlar ki parola diyorlar. Yani bugün mesela gerek askeriyede olsun gerek efendim emniyet güçleri böyle parolalar edinirler kendilerine. Dolayısıyla burada ifade edilen i̇bn Kesir'in naklettiği şiarı da iyi anlamakta İbn-i Kesir. Bunu hoşafçı gibi anlamamakta. Begavi rahimahullah da bunu söylüyor diyor ki savaş başlayıp Müslümanlar düşmanlarla ka karıştıktan sonra birbirleri tanımaları için o Müslümanların imamı onlar için bir şiar tayin eder. Şerhusun ne de bunu söylemiş Begavi. Nebi aleyhissalatü ve hamim hamin la yansarun la yansarunu şiar tayin ettiği. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'un Sünen'inde 2597 numarayla, Tirmizi'nin Sünen'inde 1682 numarayla Hamim la Sarun nu şiar tayin ettiği, öldür öldür sözlerini şiar olarak kullandığı bilinmektedir. Öldür öldürü de şiar olarak kullandığı bilinmekte bu da hakimin müstedrekinde geçmekte. Aynı şiarı Ebubekir radıyallahu anh de kullanmıştır. Yine Ebu Davut'un süneminde 2638 numarada Ebubekir radıyallahu anh'ın da aynı şiarı kullandığı geçmektedir. Muhacirlerin şiarının Abdullah Ensar'ın şiarının Abdurrahman olduğu da kaynaklarda geçmektedir. Ebu Davud'un süneminde bu görülebilir. İbni Ebi Şeybe diyor ki bize Veki anlattı. Dedi ki bize Hişam bin Urve babasından anlattı. Dedi ki Museyleme günü yani aynı Yemamesa vakası Müslümanların şiarı Ey Bakara suresi ashabı idi dikkat ediniz İbn-i Ebi Şeybe diyor ki bize veki anlattı dedi ki bize Hişan bin ve babasından anlattı dedi ki Museyleme günü ey aynı yamana vakası Müslümanların şiarı Ey Bakara suresi ashabı idi İbn-i Ebi Şeybe'nin musennefinde geçiyor bu haber İbn-i Kesir'in isnatsız aktardığı haber karşısında İbri Ebi Şeybe'nin sahih isnadıyla yaptığı rivayet sizce hangisini kabul etmeliyiz? Sizce hangisini kabul etmeliyiz? Eğer ey Muhammed şiarı ondan medet isteyip istigase yapmaya delilse eğer ey Muhammed şiarı ondan medet isteyip yani ey Muhammed şiarından kasıp ondan medet istemekse, onunla istiğase yapmaksa, buna delilse, o zaman, ey Bakara suresi ashabı, kimden istiğase yapmaya delil olur? diye soruyoruz. Muhacirler Abdullah, Ensar da Abdurrahman diye seslenirken, kimden istiğase yapıp medet istemektedirler? O zaman onlar Abdullah'la, istihase yapıyorlardı ya da Abdurrahmanla ile istihase yapıyorlardı. Medet istiyorlardı. Yine Ebu Bakır radıyallahu anh zamanında Hevazin gazvesinde Müslümanlar Nebi aleyhisselatü vesselam ile haşa istihase yapmayı neden bırakıp şiar olarak öldür öldür diye seslenmeyi tercih ettiler. Biliyorsunuz az önce ifade ettik. Öldür öldürü de şiar edilmişlerdi ey bunu niye yapıyorlardı şiarın tanımını demin yaptı İmam Dagavi Rahimahullah dedi ki Müslümanlar kafirlerle karıştığı zaman savaş esnasında harp esnasında Müslümanlar birbirini tanımak için yani birisi oradan öldür diye sesleniyorsa biliyor ki öldür kendi şiarlarıdır kendi adamıdır ve ne yapıyor ya ona kendi adamı olduğunu tanıyor ya onu kollamaya çalışıyor veyahut onun yardımına koşuyor ve benzeri şeyler o halde evvekan zamanında hevazin yazmesinde Müslümanlar Nebi ve Vesselam ile istihase yapmayı bırakıp da öldür öldür diye seslenmeyi tercih ederek öldür öldür diyerek mi onlar medet umdular haşa yoksa öldür öldür demek de başka birisinden medet istemenin başka bir şekli midir deriz hoşafçıya yine bir delil daha getiriyor inşallah son olarak bugün bu derste bunu da paylaşayım ayağa uyuşan kişinin ayağa uyuşan kişinin ey Muhammed demesiyle delil getirmesi Allah'u Ekber sayfa 279'da diyor ki Abdullah bin Sa'd şöyle anlatıyor bir kere Abdullah bin Ömer'in ayağı uyuştu. O zaman bir adam ona en sevdiğin insanı an dedi. O da Ya Muhammed deyince bağlarından kurtulmuş gibi rahatladı. Metin bu arkadaşlar. Abdullah bin Saat şöyle anlatıyormuş. Bir kere Abdullah bin Ömer'in ayağı uyuşuyor. O zaman bir adam ona en sevdiğin insanı an dedi. O da Ya Muhammed deyince Bağlarından kurtulmuş gibi rahatladı. Cevap verelim. Benzerleri arasında en sağlam olsa da bu eserde de zayıflık vardır. Eseri Ebu İshak, Amr bin Abdullah Essebi rivayet etmektedir kadrinin büyüklüğüyle beraber tedlis ve ihtilat ile bahsedilenlerden birisidir. Burada da işittim dememiştir. Dolayısıyla sigası intita yani kopukluk ifade etmektedir. Şube ondan ihtilatından önce yani karıştırmasından önce rivayet edenler arasında sayılsa bile eseri bazen Haysem bin Haneş'ten bazen Ebu Şube veya Ebu Said'den bazen de Abdurrahman, Hoşafçının dediği gibi Abdullah değil, bin Sa'at'tan rivayet etmesi bu eserin karıştırıp ızdıraba düştüğü rivayetlerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca eserin aktarıldığı edebül müfredin bazı nüshalarında ya Muhammed değil nida edatı olmaksızın Muhammed şeklinde geçmektedir. Yani az önceki olayın aktarıldığı edebül müfredin bazı nüshalarında ya Muhammed şeklinde değil Muhammed şeklinde geçmektedir. Yani ya edatı olmaksızın. Her halukarda Eserin sahih olduğu takdirde dahi ifade edeceği yegane anlamı ayağa uyuşan kimsenin en sevdiği kişiyi hatırlayıp onu anmasıdır. Yani diyelim ki bu eser sahiptir. Haydi öyle kabul ettik. Bundan çıkacak olan anlam ayağa uyuşan kimsenin en sevdiği kişiyi hatırlayıp onu anmasıdır ondan sıkıntısının giderilmesini istemek veya sıkıntısının giderilmesini onu vesile ederek istemek değildir. Ayağa uyuşan kişinin sevdiğini anması ne tevessül ne de istilasedir. Sevdiği kişiyi anınca kalbin daha hızlı çarparak kan dolaşımının hızlanması neticesinde uyuşukluğun geçmesi şeklinde bilimsel olarak da açıklanabilecek bu tecrübi uygulama, cahiliye Araplarında bilinen ve sıkça uygulanan bir yöntemdir. Yani cahiliye Arapları bunu yapıyormuş. Ey, yani bu şekilde de açıklanabilir. Burada istiharse ve tevesül görülmemekte. Çünkü sevdiği aklına e, gelmektedir. Sevdiğini anmakla kişi e, bilimsel olarak bunu açık, açıklanma şekli, yani kalp atışlarının hızlanmasıyla. Efendim kanın akışı hızlanarak işte o uyuşan noktaya veya uzva etki etmektedir. Ve bu cahiliye araplarında bilinen ve sıkça uygulanan bir yöntem. Derler ki insanın ayağa uyuşunca en sevdiği insanı anarsa uyuşukluğu gider. Bunu söylüyor ki Kalakşendi söylüyor. Subhul aşağıda ifade etmiş. Şair şöyle söylemektedir. Uyuşur ayağı bazı zamanlarda geçmez uyuşukluk ey atet demedik, demedikçe. Dikkat ediniz. Şairin sözlerine dikkat ediniz. Diyor ki uyuşur ayağı bazı zamanlarda geçmez uyuşukluk ey atet demedikçe. Başka bir şair şöyle demektedir. İbni Musab'ı çağırırım. Uyuşunca ayağım bir Abdullah deyince gidi verir zayıflığım. Dikkat edin. Şair şöyle diyor. İbni Musab'ı çağırırım. Uyuşunca ayağım bir Abdullah deyince gidi verir zayıflığım. Bir başka şair de şöyle diyor. Vallahi ayağım uyuşup karıncalanınca Gidi verir o uyuşukluk seni anınca. <gülüyor> Allahu ekber. La havle la kuvvete illa billah. Yine bir başka şair şöyle söylüyor. Gözümün nuru olursun buluştuğumuzda şifam olur seni anmak ayağım uyuştuğunda. Gerçekten meşhur bir şeymiş bu. Demek ki cahiliye Arapları içerisinde Cahiliye Arap ede edebiyatında bunun örneklerini daha da çoğaltmak mümkündür. Şimdi soralım. Yani Arap edebiyatında, cahiliye Arap edebiyatında bunu çoğaltmak mümkün örneklerini. Şimdi soralım. Arkadaşlar bu Abdullah İbni Ömer'in ayağı uyuşunca sevdiğinin adını an dendiğinde Muhammed demiş ve böylece efendime söyleyeyim bağlarından kurtulmuş gibi rahatlamasını bu, bu kadar ifadeden sonra şöyle bir soralım ayağa uyuşan İbni Hamer radıyallahu An en sevdiği insanın ismini alınca bu ona istihase veya onunla tevessül yapmaksa sevdiği bir kadını veya adamı ya da çocuğu anıp ayağının uyuşukluğunu gideren cahiliye arabı da o kadını adamı ya da çocuğu mu yardıma çağırıp istihase yapmakta veya Allah'tan o kadın, o adam ya da o çocuk hürmetine mi istemektedir diye sorarız. İbn-i Ana radiyallahu anh uyuştuğunda ey Muhammed deyince yetişip uyuşukluğu gideren Nebi aleyhissalatü ve ise veya Allah onun hürmetine uyuşukluğu gideriyorsa sevdiği kadına adama ya da Çocuğa nida edip, anan cahiliye arabına yetişip uyuşukluğunu gideren de onlar mıdır? Yani çocuğunu seven, kadını seven, bir erkeği seven, onun ismini aldığında, Muhammed denliğinde aleyhissalatü vesselam, gelip o uyuşukluğu gideriyorsa, o zaman kişi sevdiği kadını, çocuğu, adamın ismini söyleyince de onlar da yetişip onun ayağının uyuşukluğunu mu gideriyorlar diye sorarız hoşapçının mantığına göre. Veya Allah müşrik olan Arap'ın ayağındaki uyuşukluğu sevdiği kadın adam ya da çocuk hürmetine mi gidermektedir? Ayağı değilse de heva sebebiyle beyni ve kalbi uyuşmuş kimseler dışında herkes için mesele gayet açıktır. Sayfa 280'de diyor ki sayfa 280'de Hoşafçı diyor ki sahabelerin ve tabiinin yaptıkları ortadayken medet ya Resulullah Aissetü's medet ya mürşidim diyen bir insana nasıl kafir dersiniz? Yani diyor ki sahabelerin veya tabiinin yaptıkları ortada iken medet ya Resulullah medet ya mürşidim diyen bir insana nasıl kafir dersiniz? Ya Subhanallah! Ya Subhanallah! Ya Subhanallah! Hoşafçının delilleri arasında sahabenin ve tabinin medet ya Resulullah, medet ya mürşidim gibi sarih şirk içeren sözcüklerin cevazına gerekçe olabilecek türden tek bir şey gören varsa ne olur? bizlere de göstersin. Yani diyor ki Boşafçı, sahabenin ve tabinin yaptıkları ortada. Biz sahabenin ve yaptıkların sahabe ve tabinin yaptıkları ortada deyip medet ya Resulullah medet ya mürşidim gibi bir şeye delil bulamamaktayız. Biz böyle bir şey görmedik sahabenin yaptıklarından ve tabinin yaptıklarından. Böyle bir şeyi Medet ya Resulullah medet ya mürşidim gibi sarih şirk içeren sözcüklerin cevazına gerekçe olabilecek türden tek bir şey gören varsa bizlere de göstersin. Hoşafçının Allah'tan korkusu kuldan utanması hiç mi yok? Sahabeye ve tabiine ne türden bir töhmet ile iftira ediyor olduğunun ve Allah'a bunun hesabını vereceğinin farkında değil mi acaba? Sahabenin hangisi vefatından sonra bir sıkıntısı için medet ya Resulullah, yetiş ya Resulullah ve vesselam diye Allah'ı değil de Resulünü çağırmış. Ta Tabiinden hangisi Allah'tan başkasına dua ve ibadet anlamına gelen istigase ile benzeri küfür ve şirk içeren sözler söyleyerek Allah'tan başkasını çağırmış. Ondan gayrısına yalvarmış, ondan başkasından medet, imdat istemiş. Buna dair doğru dürüst tek bir delil bire zikredemezken, onların buna benzer fiillerinin hem de ortada olduğunu iddia etmek selefe yapılmış ne büyük bir zulüm ne azim bir cürümdür. Burada hoşafçı'nın mesletsiz olarak fasit teevillerle ispatlamaya çalıştığı şirk olan tevessül ve istigaseye reddiyemizi sunduk. Allah Azze ve Celle bu çalışmayı mübarek kılsın ve ona reddiye diye veren Orhan Kurugüllü hocamızın da hocamızı da muvaffak etsin. Allah Subhanahu ve teala bu anlamda yanlış düşünen, yanlış akide üzere olan kimselere de bu çalışmayı bir hidayet, bir istikamet vesilesi kılsın. Burada sözümü noktalıyorum. Ve hadihi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed subhanek Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estagfiruk ve etubu ileyk. Selam aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Kızım, kimdir bu arıyor telefonla? de sa want <laughs> فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيد